Euzu billahi minashaitanir racim. ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve Men ve men yudlil Ve la ve abduhu ve kitabullah ve ve şerl ömür mütesatı ve kulla bir a ve kulla bir dalale ve kulla zalaletin fil nahr. dersimizde Nisa Suresi 84. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: O halde sen Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin baskısını önler. Şüphesiz ki Allah baskısı daha şiddetli olandır. Cezası da daha şiddetlidir. Ebu İsa şöyle diyor. Berra radıyallahu anh'e müşriklerin üzerine saldırıya giren kişi kendini tehlike atmış olur mu diye sordum. Dedi ki: Kendisini tehlike atmış olmaz. Zira Allah Teala "Sen Allah yolunda savaş, sen ancak kendinden korkusun." buyurur. Kişinin kendisini tehlike atmasından bahseden ayet sadaka konusundan nazil olmuştur. Bunu sahip bir isnadla Ahmed İbn ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bu konuda daha başka hadis-i şerifler de var. Yani düşman ordusu içerisine, tek başına e, dalan ve savaş yapan kimse, Allah'ın en sevdiği kimselerden diye. Yani e, bu kendini tehlikeye atmak değil, e, kendini tehlikeye atmaktan yasaklayan ayet, sadaka vermeyerek, yani zekatı terk ederek kendinizi tehlikeye atmayın. Bu manadadır diyor Bera Radilante. 85. ayet. Her kim güzel bir şefaatle aracılık ederse, ondan kendisi için bir pay vardır. Her kim de kötü bir şefaatle aracılıkta bulunursa, onun için de ondan bir pay vardır. Allah her şeyi muhafaza edendir. İbn Abbas radıyallahu bu ayetin sonuna geçen وَكَانَ Allahu ala kulli şeyin مُقِيْتَى ifadesinde, muqita kelimesini muhafaza eden şeklinde açıklamıştır. Mücahit Rahimullah da mukit kelimesini şahit olan, hesaplayan, muhafaza eden manalarında olduğunu söylemiştir. 86. Bir selamla selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle selamlayın veya onunla karşılık verin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla hesaplayandır. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste otururken adamın biri uğradı ve ''Esselamu aleyküm'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevabı aldı dedi. Başka bir adam geçerken Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevabı aldı buyurdu. Bir başkası Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevabı aldı buyurdu. Bir adam meclisten selam vermeden kalktı. Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam buyurdu ki, Arkadaşınız ne çabuk unuttu. Biriniz bir meclise geldiği zaman selam versin ve oturabileceği bir yer gördüğünde oraya otursun. Kalktığı zaman da selam versin. Zira ilk selam diğer selamdan daha layık değildir. Bunu İbn-i İbdan ve Edebül Müfred'de Bukhari rivayet etmişlerdir sahibi isnatla. Yani gelindiğinde selam verildiği gibi kalkıp gidilirken de selam verilmesi gerekir. Ve bu hadiste ee, bir sınırlama da var. yani Daha başka rivayetleri de geliyor. İbn-i şöyle bir rivayet var, zayıf. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu diyor birisi. Ee, buna da işte kırk sevap gibi. Bu aslı yok bu rivayetin. Ee, bu zayıf bir rivayet. Yani selam bu kadar. Yani ve rahmetullahi ve ya kadar. Ama cevaplarken bu Bukhari'nin Tarih-ül Kebir'de ve Taberani'nin mucem Kebir'deki bir rivayetinde Şeyh Erbani sayılıyor bu rivayeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diye selam veren kimseye ve Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu diye selamı cevaplamak meşrubu rivayete göre. İşte bu da şey yani ayetteki ya en güzeliyle ya onun kendisiyle misliyle cevaplayın kısmına dahil bu da. Yani selam vermedesindir. Ve berekatüye kadar alırken de ve mağfiretüye kadar. İbn Abbas radiyalanmadan <gülüyor> Biri sana selam verdiği zaman Yahudi, Hristiyan, Mecusi her ne olursa olsun selamına karşılık ver. Zira Allah Teala Size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynı ile mukabele edin buyurur demiştir. Bunu Bukhari, Edeb-i Mühret'te, Taberi tefsirinde, İbnül i İbn-i tefsirlerinde ve İbn-i Ebi Şeybi, Hasem-i İsnat'ta rivayet ediyorlar. Katade dedi ki, Müslümanların selamına karşı daha iyisiyle, kitap ehline karşı ise selamın aynısıyla karşılık verilir. Yani kitap ehlinden birisi Yahudi, Hristiyan veya Mecusi size selam verdiğinde, ve aleyküm selam. Yani nasıl verdiyse onun misliyle daha fazlasıyla yani ve rahmetullahi ve berekat şeklinde ancak Müslümanlara verilir diyor katade. Ebu, Hureyde, Ebu Hureyye radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın. Yani önce siz selam vermeyin. Onlardan biriyle yolda karşılaşırsanız onu yol dar yerine sıkıştırın. Yani önce selamı o versin. E, verdiği zamanda zaten misliyle cevap var. Enes radıyallahu anh'tan rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ehli kitap size selam verdiği zaman ve aleyküm deyiniz. Burada ve aleyküm deyiniz e, demesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yani fiili olarak da, evet gerekçesi bir sonraki rivayette geliyor Abdullah bin Ömer radıyallahu da. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Yahudiler size selam verirken onlardan biri ancak es aleyke yani ölüm üzerine olsun der. Derse sen de ve aleyke senin üzerine olsun de. Evet. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yanındayken ki Yahudilerden birisi es aleyküm diyor. Yani ölüm sizin üzerinize olsun diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve aleyküm diyor. Yani sizin üzeriniz olsun diyor. Ayşe radiyallahu anh'a orada ve aleykum lanetullahi falan diye böyle e, beddualarla cevap veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu engelliyor böyle deme diyor. Ve de desen yeterlidir. Görmüyor musun o ne dedi? Allah'ın Resulü eslam aleyk ediyor o diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da benim ne dediğimi duymadın mı? Ben de ve aleyküm dedim. Sizin üzerinizde olsun. Yani bu yeterli, yani haddi aşmayı burada bile yasaklıyor, yani Yahudi sana el kitap yani zimmet ehli senin e, otoriten altında yaşıyor ve sana ölüm üzerine olsun diye selam veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece ve aleyküm demeyi meşru oluyor burada. <gülüyor> Usame radiyallahu anh'ten, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla puta tapan müşrikler ve Yahudilerin karışık bulunduğu bir meclise uğradı. Nebi aleyhisselatü vesselam onlara selam verdi. Yani eğer aralarında Müslüman, müşrik, Yahudi, karışık bulunan bir topluluğa da yani Müslüman kastedilerek selam verilebilir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdurrahman bin Şibil radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Binekli, yaya'ya ya selam verir. Yaya oturana selam verir. Azınlık çoğunluğa selam verir. Kim selamı cevaplarsa kendi lehinedir. Kimin de selamı cevaplanmazsa ona bir şey yoktur. Bunu Buhari edebil müfredde Beyhaki Şuab el-İman'da sahip biznatla rivayet ediyorlar. İbn Ömer radıyallanmadan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: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 Bunu Hasan Birisnad'da, Ebu Nuaym hilyet Evliya'da, Hatip tarihte, Heraviz'e Mülkelam'da, Hatip Muazzahu Evham'da, Ebu'l-Fadl-Ezzühri hadis yüzünde, İbne Bil Müberret, Cem Ucu Uşit Desakir'de, İbna Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Burada da bidat eline selam verilmemesi gerektiğini anlıyoruz. Onlara selam vermeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Yani Yahudi ve Hristiyana bile... E, Geri gelinde selam verilebiliyor yani selamı karşılanabiliyor. ama bir daha de Delhi e, bu konuda selamdan mahrum edilmekte kim bunu yaparsa Muhammed aleyhisselatüssema indirlerini hafî almıştır yani bu dini hafî almıştır selamını almadı da böyle vermedi de böyle 87. ayet Allah ki kendisinden başka ibadete layık hak ilah yoktur Andolsun ki kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet günde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? İbn-i dedi ki Allah'ın emrinde kendisinden başka ortağı yoktur. Yani bu ayeti böyle açıklamış. Seyyil bin saat radiyallahu anh şöyle diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Kıyamet günde insanlar beyaz unun çöreği gibi bir yerin üzerinde toplanacak. Orada hiç kimse için bir alamet olmayacaktır. Bukhari ve Müslim rüade ediyorlar bunda. 88. Size ne oluyor ki? Münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz. Allah onları kazandıkları sebebiyle ters çevirdi halde Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Herkimi Allah saptırırsa onun için asla bir yol bulamazsın. Zeyd bin Sabit radiyallahu anh den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Uhud savaşına çıkanlardan bazıları geri dönmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bu dönenler konusunda iki gruba ayrıldılar. Bir grup onlar hakkında onları öldürelim derken, diğer bir grup öldürmeyelim diyordu. Allah Teala bu ayeti indirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Medine temiz ve pah bir yerdir. Ateşin gümüşteki kiri temizlemesi gibi kiri ve pis olanı dışarıda bırakır. Bunu Bukhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Münzir tefsirinde ve İbn-i Ebi tefsirinde sahip iznatla rivayet etmişlerdir. Mücahit dedi ki, bir topluluk Müslüman olduklarını söyleyerek Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ancak sonradan dinden döndüler. Mekke'ye gidip bazı ticari mallarını getirmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin isteyince, müminler onların durumu hakkında ihtilafa düştü. Müminlerden bazıları onların münafık olduğunu söylerken, diğer bir grup da mümin olduklarını söyledi. Ancak Allah Teala indirdi bu ayette onların münafık olduklarını bildirdi ve öldürülmelerini emretti. Mekke'ye dönen grup ticari eşyalarını aldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarında anlaşma bulunan Hilal bin Uveymir el-Eslemi'nin yanına gittiler. Ayette belirtildiği gibi Hilal müminlerle veya kendi kabilesiyle savaşmayı içine sindiremeyen kişidir. Hilale sığındıkları ve Hilal'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşması bulunduğu için Mekke'den dönüp kendisine sığınan bu topluluğa dokunulmamıştır. Taberi İbn-i ve İbn-i Nebi Atim tefsirlerinde sahip İslat'la Mücahit Rahim Allah'tan bunu rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayetteki Erkesehum kavlini Allah onları baş aşağı etmiştir şeklinde açıklamıştır. Yani Allah Burada münafıklar hakkında müminlerin iki grup olmasını hoş görmüyor. Münafıklar hakkında tartışmalarını hoş görmüyor. Onları kazandıkları sebebiyle baş aşağı çevirmiştir, ters çevirmiştir. Yani kalplerini ters çevirmiştir onların. Allah onları saptırdı hale onları mı doğru yola iletmek istiyorsunuz? Her kim Allah saptırırsa onun için bir yol bulamazsın. Ee, pek çok ayetlerde buna benzer ifadeler bulunuyor. Yani münafıklar için... Yani sen ancak zikre kulak veren, vahye ittiba eden uyarabilirsin. Başkalarına sen değilsin diye Allah nebisini aleyhissalatü vesselam bu şekilde uyarmıştır. Yani Allah bir kimse hesaptırmışsa vahyin delilleri eğer o kimseyi etkilemiyor, onu yola getirmiyorsa sen kendini paralasan da parçalasan da o yol bulmayacak. O yüzden uğraşma onlara konacak belli bir tavır var. 89. Ayet İstediler ki kendilerinin küfre girdiği gibi siz de küfre giresiniz de bir olasınız. Artık Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden veliler edinmeyin. Artık Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden yani o münafıklardan veliler, dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Eğer yüz çevirirlerse yani küfre açıkça girerlerse, açıkça İslam'dan çıkarlarsa onları bulduğunuz yerde öldürün. Yani mürtedin cezasıdır bu aynı zamanda. Yani Kur'an-ı Kerim'de mürtedin cezası. Onlardan veli de edinmeyin, yardımcı da. Yani münafıkları, dost da edinmeyin. Veli, senin üzerinde makamı olan kimsedir. Mesela kadının erkekle evlenmesi gibi. Erkek, kadın üzerinde hakimdir. Bu sebeple Kadın, yani mü'mine bir kadın, el i sünnet bir kadın, bidatçı bir erkekle evlenemez. Mü'mine bir kadın, Yahudi veya Hristiyan erkekle evlenemez. Çünkü evlendiği zaman onu veli edilmiş olur. Yani erkekler kadınlar üzerine velidir, yönetici pozisyondadır. Ama erkek Hristiyan birisiyle bir kadınla evlenebilir, Yahudi bir kadınla evlenebilir müşriklerle ise, yani kitapsız kafirlerle evlenmesi ise yasaklanmıştır. Sadece kitap ehlinden olanlara izin verilmiştir evlenmesi. Böyle bir durumda yani veli edinme meselesinde günümüz şartlarındaki Türkiye kanunları çerçevesinde bir erkeğin Yahudi veya Hristiyan kadına evlenmesi de caiz değildir. Sebebi kanunlar önünde eşittirler. Yani erkeğin velayeti meselesi sıkıntılıdır. Bu sebeple mümin bir erkek, el sünnet bir erkek, bidatçı bir kadınla da evlenmemelidir. Çünkü hem kendi aralarında hukuki açıdan eşitlik söz konusu olacak, hem de çocukları üzerinde, bunun velayet hakkı olacaktır. Yani ne bir Yahudi, ne bir Hristiyan, ne bir bidat ehlini çocuklar üzerinde veli kılması caiz değildir erkeğin. Yani fasık, bidat ehli, kendine sapıklığı yol edinmiş bir kimseyle evlenmesi bu bakımdan caiz olmaz. Sütli, eğer yüz çevirirlerse kavli hakkında, yani küfürlerini açıkça ortaya koyarlarsa demektir demiştir. Nisa 90. ayeti Ancak kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluma sığınanlar veya sizinle de kendi toplumlarıyla da savaşmaktan sineleri daralarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi elbette ki onları size musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizden uzaklaşıp sizinle savaşmazlar ve sizinle barış yaparlarsa Allah sizin için aleyhlerine bir yol bırakmamıştır. Katade dedi ki bu ayeti haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Yani TB 5. ayeti nesk etmiştir. Süddi, size geldiklerinde kavli dönüp aranıza katıldıklarında demektir. Yani sizin aranıza katıldıklarında Allah sizin için onların aleyhine bir yol bırakmamıştır. Evet bu ve buna benzer ayetlerde aleni küfür safında yer alanlarla yani küfürlerini içlerinde gizleseler bile münafıkça işte Müslümanların yanında yer alanlar veya barış halinde olanlara, Müslümanlarla barış içerisinde olan, anlaşma içerisinde olan kimselere sığınanlar arasında demek ki hükümlerin tatbiki bakımından farklar var. Allah Azze ve Celle işte bu ayetlerde bu farkları da belirtmiş oluyor. 91. ayet Hem sizden emin olmayı hem de kendi toplumlarından emin olmayı isteyen diğerlerini de bulacaksın ki yani hem sizden emin olsunlar hem de kendi kavimlerinden emin olsunlar. Böyle isteyenleri de bulacaksın ki her ne zaman fitneye çağrılsalar ona baş aşağı dalarlar. Balkama atlarlar fitnelere. Şayet sizden uzak durmaz ve sizle barış yapmazlar ve ellerini çekmezlerse onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. İşte onlar ki size kendileri için apaçık bir yetki vermişizdir. Mücahit dedi ki bunlar Mekke'den bir topluluktur. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde iki yüzlülükle selam verirler. Kureyşlilere gittiklerinde de putperestliğe geri dönerlerdi. Bununla da hem Müslümanlardan hem de müşriklerden yana güven içinde olmak isterlerdi. Barışa yanaş, yanaşmadıkları veya müşriklerden ayrılmadıkları sürece bunlarla savaş emredilmiştir. Katade dedi ki bunlar ey Allah'ın Resulü ne sana karşı ne de kendi kabilemize karşı savaşırız diyen tihameli bir kabiledir. Bu şekilde hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden yana hem de kendi kavimlerinden yana güven içinde olmak istemişlerdir. Ancak Allah Teala bu ayette onların ne zaman bir beladan kaçmak isteseler o belayla helak olduklarını da bildirmiştir. Süddi dedi ki ayette zikredilen kişi Nuaym bin Mesud el-Eşcai'dir. O hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hem de müşriklerden yana güven içinde olmak için iki taraf arasında söz götürüp getirirdi. Ayette bahsedilen fitneden kasıt da şirktir. Yani şirk gündeme geldiğinde hemen ona baş aşağı atlarlar. Ebul Aliye dedi ki, ne zaman bir fitneye maruz kalsalar, kurtulamayıp içine gömülürler. 92. Ayet Yanlışlıkla olması hariç, yanlışlıkla olması müstesna, bir mümin için bir mümini öldürmek olamaz. Her kim de bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmeli ve ailesine sadak olarak başlamaları müstesna diyeti teslim etmeleri etmelidir. Mümin olduğu halde size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmelidir. Sizinle onlar arasında bir anlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine diyet teslim etmeli ve mümin bir köle azat etmelidir. Her kim bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için aralıksız iki ay oruç tutmalıdır. Şüphesiz Allah alim ve hakim olandır. İbn Abbas radiyallahu diyor ki mümin köleden kasıt ergenlik çağına erip kendi iradesiyle iman eden, orucunu tutup namazını kılan köledir. Kur'an'da mü'min sıfatıyla birlikte zikredilmeyen köle, henüz bebek olan köleyi de kapsar. Yani herhangi bir köle azadı e, bahsedilirse, burada bebek bile olsa, yani bir kölenin bebeği, bir kölenin çocuğu, bu çağına ermemiş, bu köle de azad edilebilir. Ama bu ayette mü'min köle şart koşuluyor. O yüzden diyor İbn Abbas Radya Hanım'a, Ergenlik çağına gelmiş, kendi iradesiyle iman eden, namazı kılan ve e, oruç tutan mı diyor? Evet, orucunu tutup namazını kılan diyor. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kişinin köle azat etmenin yanında öldürülen kişinin ailesine diyet ödemesi de gerekir. Ancak ölenin ailesi diyeti ona bağışlarsa ödemesi gerekmez. Yani bu diyeti bağışlayabilir. Ayette de geçiyor zaten Yine i̇bn Abbas radıyallahu Radyalama dedi ki, Harp ehli içinde yaşayan bir mümin hata ile öldürülürse, yani kafir kendileriyle e, harp içerisinde bulunan, kafirlerin arasında yaşayan bir mümin, kafir zannedilerek öldürülürse, hata ile öldürme bu, onu öldüren kişinin mümin bir kılı azat etmesi veya peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Şu ifadeye bir dikkat edin. Bir de toplumu tekfir edenleri düşünün. Bu aleni kafirlerin içerisinde yaşıyor. Yani Fransızların, İngilizlerin, yani bugünkü deyimle Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da falan yerde, filan yerde yaşıyor. Ve harp halinde olduğunuzu düşünün. Onlarla diyelim Amerika'yla savaş halinde Müslümanlar, kafirlerin sapında bulunan bir mümini hatayla öldürüyor Müslümanlar. İşte bu hatayla öldürene mümin bir köle azadı diyor. Onların arasında yaşayan yani yani kendileri harp bulunan bir ülkede yaşayan mümin kendi imanını gizleyerek yaşıyor mesela. Bunu hatayla öldürüyorsun. Kafir zannediyorsun. Öldürüyoruz. İşte bunun köle azat etmesi gerekir. Mümin bir köle azat etmesi gerekir veya peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Diyet ödemesi ise gerekmez. Bunda diyet ödenmiyor. Niye? Çünkü o kafir ülkesinde yaşıyor. Diyet düşüyor ama şu köyle azadı düşmüyor bak. Veya peş peşe oruç tut, tutmak düşmüyor. Ee, şayet zimmet ehlinden bir kafir, yani Müslümanların otoritesi altında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardan birisi, bir Müslüman tarafından öldürülürse, öldüren kişinin, ölen kişinin ailesine diyet ödemesi ve mümin bir köle azat etmesi, Yahut iki ay peş peşe oruç tutması gerekir. Zimmet ehli birisini öldürürse. Kafir adam. Eman değil mi? E tabi. Müslümanların güvencesi altında yaşıyor. Bir eman altında yaşıyor. Ta ki onlar bu emanı bozmadıkça, yani emanı ihlal etmedikçe onlara dokunulmaz. Aynı Müslümanların haklarında olduğu gibi buna benzer hakları vardır. Bunu Hasan bir isnatta taberi rivayet etmiş. İbn-i Amr radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanın diyeti 800 dinar yani 800 tane cumhuriyet altın bir dinar böyle hesap edin 800 cumhuriyet altını veya 8 bin dirhem idi. Dirhem olarak hesabını bilmiyorum ama 800 dinardan evet, miktar tahmin edilebilir. Ehli kitaptan olan birinin diyeti ise Müslüman birinin diyetinin yarısı kadardı. Yani şurada İbn-i Abbasır diyet öder diyor ya, demek ki bir Müslüman'ın yarısı kadar diyeti vardı. O da ne yapar? 400 dinar. Yani Müslüman bir kimse için 800 dinar. E, zimmet ehli için de 400 dinar. Evet, bu da Ebu Davud'un süneninde Hasan bir isnatla geliyor. İbn-i Amr yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zimmilerden birini öldüren kişi cennetin kokusunu dahi alamaz. Cennetin kokusu da 40 yıllık bir mesafeden duyulur. Bu tehlikeli bir tehdit. Bukhari rivayet etmiş bunu. Muaviye bin Hakemet Sülemi radiyallahu anh'den cariyelerimden birine bir tokadat. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğimde bunun ağır bir şey olduğunu söyledi. Ona ey Resul, cariyeyi azat edeyim mi diye sordum. Tabii onu yanıma getir buyurdu. Cariyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiğimde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Allah nerede diye sordu. Cariye Allah semadadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kimim diye sorunca cariye sen Allah'ın Resulüsün dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu mümine bir cariyedir, onu azat et buyurdu. Bunu Müslim, Tayaliyesi, Ebu Davud ve Nesai sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Yani mümin bir köle azadı, ister erkek ister dişi. Ee, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadında, bu cariyede bunu soruyor. Bakın Allah nerede? Allah semada. Allah'ın yukarıda olmadığını söylemesi, semada olduğunu söylemesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadının mümine, iman etmiş bir kadın olduğuna hükmetmesine sebep iken bugün pek çok akide kitabında kim Allah yukarıda, Allah semada derse kafir olur ifadesini görürsünüz. 93. Her kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası orada kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, onu lanetlemiş ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. Bu ayetin mealine dikkat edin. Pek çok meallerde ebedi kalıcılık gibi ifadeler görürsünüz. Nasıl tecrübe etmişler? Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Evet. Allah ona gazap etmiş, onu etmiş ve onun için büyük bir alaka bulamış. <gülüyor> وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمْمِدًا Yani kim bir mümini kasten, müteammüden, kastlı olarak öldürürse, fe fecezauhu yani onun karşılığı, cezası cehennemu halida, haliden. Halit ifadesi eğer haliden, ebeden gibi e, pekiştiren ifadelerle gelmese, halit ifadesi, hulut ifadesi kalıcılık demektir. Ebedilik değil. Dolayısıyla bu ayeti ebedi kalmak üzere diye tercüme edenler hata ederler. Kalacağı, kalıcı olacağı cehennem. Kalıcı cehennemdir. Zübeyd dedi ki, Ebu Vâ ile mürce hakkında sordum. Dedi ki, Abdullah bin Mesut radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmek ise küfürdür. E, buradaki e, Arapça ifadesiyle nakledelim. Sibabul muslimi fusukun ve kıtaluhu küfrün. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam katluhu demiyor da kıtaluhu diyor. Çünkü kıtaluhu faale Babından gelir. Yani mufaaleyi gerektirir. Karşılıklı yapılmasını gerektirir. Müslümanla vuruşmak küfürdür. Müslümana söylemek fasıklık, onu öldürmek, yani onunla vuruşmak, ölüm pahasına, öldürürcesine vuruşmak küfürdür. Yani bu nankörlük manasındadır. Zira bu imanı iptal eden, kişiyi imandan tamamıyla çıkaran bir küfür olsaydı, Hucurat suresi 11. ayetinde müminlerden iki tayfe birbiriyle kital yaptığı zaman, vuruştuğu zaman aralarını bulun diyor Allah Azze ve Celle. İkisine de müminlerden bir tayfe diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, Muaviye Radiyallahu ile Ali Radiyallahu arasındaki savaş için, oğlu e, torunu Hasan hakkında benim bu oğlum Seyyid'dir, Efendidir, müminlerden iki tayfeyi barıştıracaktır diyor. Yani Ali ve Muaviye Radiyallahu anh'a birbiriyle savaşmış olmasına rağmen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar hakkında müminlerden iki tayfe ifadesini kullanıyor. İbn-i radıyallahu radiyallahu anh'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar arasında görülecek ilk dava kanlar hakkında olacaktır. Yani kıyamet gününde görülecek ilk dava. Kan davaları. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine i̇bn Abbas radıyallanmadan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde öldürülen kişi, kendisini öldüren kişinin perçemi ve başından tutmuş, kesilen boyun damarlarının kanları da fışkırır halde huzura çıkar, katilini arşa kadar yaklaştırır ve Rabbim bu adam beni öldürdü der. Bunu Tirmizi ve i̇bn sahip isnaflar rivayet ediyorlar. Sa'd bin Ubeyde'den i̇bn Abbas radıyallahu anh'a mümin birini öldüren kişi için ...de Tevbe olacağını söylerdi. Bir defasında adamın biri geldi... ...ve mümin birini öldürene Tevbe var mıdır dedi. İbn-i Abbas Radyalanma yoktur, onun yeri cehennemdir dedi. Adam gittikten sonra yanındakiler sen bu şekilde fetva vermezdin dediklerinde... ...İbn-i Abbas Radyalanma bu adamın çabuk öfkelenen biri olduğunu... ...ve birini öldürmek istediğini düşünüyorum dedi. Adamın peşinden gidip baktıklarında gerçekten de öyle olduğunu gördüler. Bunu sahip-i İbn-i Ebi Şeybe, Musannef'inde ve Nehaz En-Nasih el mensuhda rivayet etmişlerdir. Demek ki İbn-i Abbas radiyalanmaya işte katile tebe yoktur diye nakledilen, nispet edilen görüşün aslı böyle bir olay. Yani bir kişiye özel olarak... Yani bu adam cinayete kastetmiş belli ki, yani ben bu adamı öldüreyim de ondan sonra tövbe ederim. Tövbe var mı diye soruyor. i̇bn Abbas <gülüyor> Abbas da bir basirettir bu yani. Bu olayı seziyor ve tövbe yok ona diyor. Şeyi kısmı saydım hocam. Hani birisi geldi, o öldürmüştü, tövbe etmek istiyordu. O yüzden var dedim diyorlar bu rivayetin içinde. Bilmiyorum onu. Yani bu rivayet bu şekilde. 94. ayet Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman iyice araştırın da size selam verene dünya hayatının menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında nice ganimetler vardır. Önce siz de öyleydiniz de Allah size lütfetti. O halde iyice araştırın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır. İbn-i Abbas radıyallahu da Müslümanlardan bir topluluk yanında koyun sürüsü bulunan bir adamı yakaladılar. Adam onlara Esselamu Aleyküm dedi. Ancak onu öldürüp yanındaki koyunları aldılar. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bunu Bukhari Müslim rüad etmişlerdir. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan diğer rivayette Allah Teala Müslümanlara ölü eti yasakladığı gibi La ilahe illallah diyen kişiye sen mümin değilsin demelerini de yasaklamıştır. Bunu diyen kişinin malı ve canı konusunda güvende olacağını ifade etmiş, imanına dair bu sözün kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yani La ilahe illallah diyen kimseyi Müslüman e, kabul etmek gerektiğini bildirmiştir. Bunu Hasemr-i Taberi ve İbn-i Ebi Hatim rivayet ediyorlar. Miktad bin Esved radiyallahu anh'den Ey Allah'ın Resulü, müşriklerden biriyle vuruşsak, adam kılıçla vurup benim elimi kesse, sonra benden bir ağaca sığınsa ve Allah'a teslim oldum dese, ben de onu bunu söyledikten sonra öldürebilir miyim? Dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öldüremesin dedi. Ona ey Allah'ın Resulü ama o benim iki elimden birini kesti. Kestikten sonra da bunu söyledi. Yine de mi öldüremem dediğimde onu öldüremesin. Şayet bunu dedikten sonra yani La İlahe İllallahı veya ben Müslümanım sözünü söyledikten sonra onu öldürecek olursan adam onu öldürmeden önceki halin, senin Müslüman olduğun halin sen ise adam bu sözü söylemeden önceki hali gibi, yani kafir halinde olur buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Usame bin Zeyd bin Harise radiyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinden olan Huraka üzerine gönderdi. Bunlara bir sabah baskını yaparak kendilerini bozguna uğrattık. Ensardan bir zatla ben onlardan bir adama yetiştik. Kendisini kuşattığımız vakit La ilahe illallah dedi. Bu üzerine Ensari onu bıraktı. Ben kendisini süngümle sapladım, nihayet öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde bu hadise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gitmiş. Bana ''Ey Üsame, o adam La İlahe dedikten sonra öldürdün mü?'' dedi. Ben ''Ey Allah'ın Resulü, o ancak bu kelimeye sığınan bir mülteciydi.'' dedim. Yani buna sığınmaya çalışan biriydi dedim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine ''Onu La İlahe dedikten sonra öldürdün mü?'' dedi. Artık bunu bana o kadar tekrarladı durdu ki keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım diye temenni ettim. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. E, rivayetin diğer bazı lafızlarında kalbini yarıp da baksaydın ya, yani bu sözdeki samimiyet hakkında diye sigaret çekmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu e, sıcak savaş ortamında bu adamın söylediği La İlahe İllallah sözü Münafıkça söylenmeye en yakın söz. Böyleyken bile böyleyken bile yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi kabul etmiyor bakın. Yani la ilahe illallah kişinin canını malını bu şekilde korumaya bir kelime. Münafıkça söylese bile sahibi. 95. Müminlerden özür sahibi olanlar müstesna oturanlarla Allah yolunda Mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan çok üstün kıldı. Bununla beraber Allah hepsine de en güzeli vaat etmiştir. Fakat yine de Allah cihad edenleri oturanlar üzerinde çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu ayeti yazdırırken, vahiy katibiydi Zeyd bin Sabit, i̇bn Mektum geldi, kör idi i̇bn Mektum ve el alan Resulü, şayet cihada katılma imkanım olsaydı katılırdım dedi. İbn-i Mektum anh, gözleri görmeyen biriydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de dizi benim dizimin üzerindeydi. Dizi o kadar ağırlaştı ki dizimin ezileceğinden korktum. Sonrasında üzerine çöken uğurlu kalktı ve Allah Teala özürsüz olarak kısmını indirdi. Yani özür sahiplerini istisna etti. Bunu Bukhari, Tirmizi ve Sünenü Kübra'da Nesai rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkanlar arasında şöyle buyurdu. Medine'de öyle bir topluluk geride bıraktık ki tuttuğumuz her yol ve her vade onlar bizimle beraberdir. Onları mazeretleri alıkoymuştur. Bunu Bukhara ve rivayet etmişlerdir. Yani mazeret sebebiyle cihattan geri kalan kimselerin aynı cihad edenler gibi ecir alacağını bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve e razı olan kişiye cennet vacib olur buyurdu. Bu sözü çok hoşuma gidince ey alan Resulü bunları bana tekrar eder misin dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana tekrar etti ve başka bir şey daha var ki Allah Teala bundan dolayı cennette kulunun derecesini 100 derece yükseltir. Her iki cennet her iki derece arası yerle gök arası kadardır buyurdu. Bu nedir diye sorunca Allah yolunda cihattır. Allah yolunda cihattır buyurdu. Yani Müslim Ebu Davud Nesai ve Hakim sahip İsnatara rivayet etmişlerdir kulun derecesini oldukça yükselten büyük bir amel kapısı cihat. 96. Ondan dereceler mağfiret ve rahmet vardır. Yani Allah'tan. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahim olandır. Katede dedi ki Müslüman olmak bir derecedir. İslam'da hicret bir derecedir. Cihat ve savaşmak da bir derecedir. Bunların hepsi yani derece derece kulu yükselten şeylerdir. Yani imanın artıp eksilmesine de delil olarak gelir bu. 97. Melekler onları nefislerine zulmeder oldukları halde alırken, ne yapıyordunuz derler? Biz yeryüzünde mustazaf olanlardık derler. Derler ki, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya. İşte onlar var ya, onların barınağı cehennemdir. Doğrusu ne kötü yeridir. i̇bn Abbas Abbas Radyalama'dan, Müslüman olmuş bazı kişiler hala müşriklerin kalabalığını artırıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan savaşlarda onların sayılarını çok gösteriyorlardı. Bazen Müslüman saflarından gelen bir ok bunlardan birini öldürüyor veya aldığı bir darbeyle ölebiliyordu. Bu ayet bu konuda indi. Bunu Bukhari, daha başka muaddisler rivayet etmişlerdir. Celir bin Abdillah radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 bundan dolayı bereyim diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bununla beraber yarım diyet ödüyor. Az önce bir diyet diye geçmedi mi? Bir önceki böyle yani biraz önceki. An hani üzerinizde Fransa, Almanya ve başka Bir diyet geçiyor mu? Yani da yarım diyet diye geçiyor. Bir diyet geçiyor muydu orada? Oruç oruç cezası. Yani bir köle azadı orada diyet geçmiyor diyet geçmiyor. Yani mümini hatayla öldüreni e, mümin bir köle azad etmek veya bunu bulamayana iki ay peş peşe oruç tutmak. Bu cezayı çeker diyor İbn-i Abbas Yani bu ceza düşmez. <gülüyor> Tabii fiili savaş hali. Burada da savaş yok. Seriyye'de işte onlar secdeye kapan Müslüman olduklarını göstermek istiyorlar. Fakat acele ediyorlar. 98 ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan bir çare bulamayan ve bir yol bulamayan mustazaf olanlar müstesnadır. İbn-i Alpaz bunlar Mekke'de bulunan bazı Müslümanlardı. Müşriklerle birlikte Müslümanlara karşı savaşa katılmışlar ve öldürülmüşlerdi. Yani müşriklerin zorlamasıyla savaşa katılmış ve öldürülmüşlerdi. Allah Teala da bu konuda bazılarını mazur görmüş, mazur görmediklerini de helak etmiştir. Annemle birlikte ben de bu konuda mazereti bulunanlardan biriydim diyor. Bunu Taberani ı Hasem-i Risnat'ta rivayet etmiştir. Bunu da geçenki bizden olmayanlar dersinde açıklamıştık zaten. Yani babası Abbas radıyallahu an imanını gizleyerek müşklerin arasında bulunuyordu Mekke'de. Hatta bunda daha başka tevilleri de vardı. O da daha önce geçtiydi Allah-u Alem. Yani Kabe'nin perdedarlığı, hizmetkarlığı gibi vazifeleri var burada da. Yani müşriklerin arasındayım ama böyle de sehaplar var diyerek bir tevil ile orada bulunuyordu. Ve imanını gizliyordu. Müşrikler baskıyla zorla onu savaşa çıkardılar ve o savaşta esir alındı. i̇bn Abbas çocuk olduğu için, annesi de kadın olduğu için burada mazur görülenlerden idi. Yani bunların kendi başlarına hicret etme gibi imkanları yoktu. 99. ayet İşte onlar ki, yani bu mustazaf kimseler ki, yani hicret etmeye yol bulamayan kimseler ki Allah'ın onlardan affetmesi umulur Şüphesiz Allah afu ve gafur olandır Ebu Rere radıyallahu anh'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yası namazını kıldırırken rüküden kalkıp Semihallahu limen hamdeh dedikten sonra Secdeye gitmeden Allah'ım <gülüyor> Ayyaş bin Ebi Rebiya'yı kurtar Allah'ım Seleme bin Hişam'ı kurtar Allah'ım Velid bin El Velid'i kurtar Allah'ım zayıf bırakılmış müminleri kurtar. Allah'ım mudar kabilesinin üzerine baskını ağırlaştır. Yusuf zamandaki gibi onlara kıtlık ver diye dua etti. Bunu Bukhari sahip-i rivayet ediyor. Yani müminlerden esir alınan kimseler olduğunda bu gibi bazı hallerde, müşriklerin baskıları, eziyetleri olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde kunut yapardı. Bakın yeri de belirtilmiş bu Bukhari rivatinde yasın namazını kıldırırken rükudan kalkıp secdeye gitmeden önce yani rükudan doğrulduğu sırada yapıyor bu duayı yani bunlara kontun nazile deniliyor kontun nazile herhangi bir yani güncel bir vakaya istinaden işte müşriklere betdo etmektir. efendim. Yok. El açma, el açma yok. Bazıları el zikrediyor ama bu konuda gelen rivayetler problemli. En sağlam rivayeti İbrahim en-Nehayi'nin i̇bn Mesud r.a. rivayeti şeklinde. İbrahim en-Nehayi'nin de i̇bn Mesud'dan e, işitmesi söz konusu değil. E, bu konuda asıl olan şu, yani tercihe layık olan şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir maune olayında, bir ay boyunca konut yaptığını Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Aynı Enes radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yağmur namazı, yağmur duası dışında hiçbir zaman duada ellerini kaldırmadığını ama yağmur dağısına kaldırdığında koltuk altlarının beyazının göründüğünü rivayet ediyor. Yani bu tercihe daha layıktır. Diğerinin hem isnat olarak problemli hem de metin olarak daha sayh rivayete aykırılığı söz konusu. Ve yüzüncü ayet. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek çok yerde bulur, genişlikte. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek çok yerde bulur, genişlikte. Yani kıyamet gününe kadar korunması vaat edilmiş Allah Azze ve Celle'nin kelamında bütün zamanlara hitap eden genel bir ifade bu. Kim Allah yolunda hicret ederse, Yeryüzünde birçok yer Yani yerleşecek yer de bulur Genişlik de bulur Bu Allah'ın vaadi Her kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek için Evinden çıkar da Sonra kendisine ölüm yetişirse Muhakkak ki onun ecri Allah'a aittir Şüphesi ki Allah gafur ve rahim olandır İbn Abbas gelen rivayette Bu ayette geçen Muragimen kelimesi Bir yerden bir yere taşınmaktır Genişlik ile kast edilen de rızıktır. Evet, bunu Hasan Hasemir İsnat'la Taberi ve İbn-i Nebatim rivayet etmişlerdir. Gariptir ki bugün hicret konusunda hicreti ertelemek, geciktirmek gibi, yani bu konuyu savsaklayanların çoğunun dile getirdikleri şey, işte geçim nasıl, iş var mı, aş var mı, bunun gibi endişelerdir. Bu imandaki problemdir. İman zayıflığından kaynaklanır. Allah Azze ve Celle bunu vaat ediyor. Yani deveni bağla, sonra tevekkül et. Yani sen Allah'a itaat et, Allah'ın şu emrine itaat et, bu deveni bağlamaktır. Ondan sonra tevekkül et. Sen bu hicreti yaptıktan sonra tevekkül et, o genişliği Allah sana versin. Ama tersini yapıyorlar. Önce ben Allah'ın üzerine aldığı şeyde deveyi bağlayayım diye düşünüyor. Bu en büyük hatadır. Yani Allah'ın garanti ettiği şeyi ben garanti edeyim önce, ondan sonra işte hicret edeyim. Allah'ın emrettiği şeyi ondan sonra yapayım. Bu yanlış bir düşünce ve bu Allah ile pazarlıktır, Allah korusun. Bu yüzden e, bu zihniyeti atamayan insanlar hicret yaptıklarını zannederken başarısızlığa uğrarlar. Allah yolunda değildir çünkü bu. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Damra bin Cündüp hicret etmek üzere evinden çıkmak isteyince ailesine, Beni müşriklerin bölgesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına götürün dedi. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varamadan yolda öldü. Bunun üzerine bu ayet indi. Yani hicrede demeden de yolda öldüğünde onun necde karşılığını vermekte Allah aittir buyruluyor ayette. 101. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirlerin için apaçık düşmandır. Ya'la bin Umeyye'den Ömer radıyallahu anh bu ayeti söyledim ve şimdi Müslümanlar güven içinde dedim. Yani kafirlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız diyor ya ayette. Yani bu kalmadı. Şu an Müslümanlar güven içinde dedim. Dedi ki, Ömer radıyallahu anh dedi ki Senin şaşırdığın şeye ben de şaşırmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuştum. Şöyle buyurdu. Allah Teala bunu size bir sadaka olarak vermiştir. Onu kabul edin. Evet, bunu Müslüm rivayet eder. Günümüzün münafıkları da şöyle diyor. İşte önce Kur'an gelir. Önce Kur'an gelir. Kur'an'da ne diyor? Kafirlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız. Yani namazı kısartmanızda bir günah yoktur diyor. Hadis ne diyor? Bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Yani güven âli dahi olsa. Güven halindeyken soruluyor bu. Bu Allah'ın size bir sadakasıdır, bunu kabul edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis ne oluyor şimdi? Ayette geçen bir şeyden bir tahsiste bulunuyor. Tahsis edilmiş bir lafsı umumlaştırıyor. Ayet muhassas geliyor. Tahsis edilmiş bir vaziyette geliyor. Kafirlerden kötülük korkusu haline mahsus. Kayıtlı yani, mukayyet geliyor ayet. Allah Resulü Aley Aleyhisselatü Vesselam hadisi ise mukayyet olanı mutlaklaştırıyor. Ve emir kipinde. Kabul edin Allah'ın bu e, sadakasını, hediyesini. İbn-i Abbas Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkusuz dışında hiçbir korku olmadığı halde Medine'ye yolculuk yapar ve dönünceye kadar namazları iki rekat kılardı. Bunu Tirmizi ve Nesai sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Evet, seferilik konusunda aslı olan delil bu ayettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve bu konuda pek çok rivayetler var. Allah izin verirse Nisa Suresi 102. ayetiyle bir sonraki derste devam edelim. Sormak istediğiniz bir konu var mı buraya kadar? İlatışma yok demek Evet. Direkt elimizi bağlayıp duruyoruz. Bir de şey, e, sadece kendimize dua etsek olur mu? Yani sonucu ben tam anlayamıyorum. Konut beddua için yapılır. Sadece beddua için yapılır. Tabii beddua amaçlı. Üzüldürüz. Konut dualarını Allah Resulü Vesselam <gülüyor> öğretmiştir. Bunu hadis kitaplarında bulabilirsiniz. İdmihal'de de var. Önce dua ediliyor musunuz? Nasıl? nasıl? esirleri kurtarması için dua ediyor evet. Yani o hadiseye binaen. O ikna olursa delalar bu olan adam karşısına verdiği cevapın basiretli olarak siz değerlendirdiniz. Normalde Mesela biz herhangi bir meselede Kur'an sure ne diyorsa Hani bunun zıttığında bir cevap, karşı tarafı tanısa bile e, sonuçta zıt bir cevap geliyor gibi. Yani normal orada e, tövbesi kabul edilir diye bilinen bir şey. Acaba biz karşı tarafı tanıdığımızda e, Nas'ın aksine bir cevap verebiliyoruz mu? Şimdi Nas'ın aksine derken şöyle bir şey. Bu tariz ve tevriyede olduğu gibi ihtimalli sözlerde. Yani katile tevbe yoktur. Doğru. Tevbe yoktur. Neden tevbe yoktur? Yani bu söz doğru bir söz. Yani bu Allah'ın hiç affetmeyeceği, bunun ebedi cehennemlik olacağı, kafir olacağı manasında değil bu. Tevbe yoktur. Şu manada bu kimse kul hatta işlemiş olacağından ve kul hakkının sahibi olan kişi artık ölmüş olacağından bunu Allah o kimseyle yani kul hakkını telafi etmeden ona teybe yok. Bu manaya kastediyor. Bir de ben şey de var Tamam. günah işlemeye yani birden fazla manaya ihtimal olan bir cevap veriyor ha, İbn Abbas diyor ona. Soru sürekli soru, o psikolojide soruyor ki onu yaşayan insanlar da görüyor. emin ol. wicked diye soruyor. Kim anlamadı onu? Yani bir açık kapı bulsa göre kalan dinlemeyecek ha, zaten. Yani, bir netliği belli ya. Yani. Bu şey var. Birden fazla ihtimal olan bir cevabı kastederek veriyor ama onun anlamı yok. Yani soran Evet. Bu şey. da onun anlamayacağını fark ettiğinden Allah alemiyle cevap veriyor. Çünkü anlatsa zaten başka türlü olacak. Bu meşhur anlatı var bir şeyle de hiç bilmiyorum. şey diye geçiyor tabii. Hani biri geliyor, tövbesi var mı diyor, İbn var diyor. İkinci yerine işte ona yok diyor. Biri soruyor, niye böyle dedim. İlki adam öldürmüştü. Tövbe etmek istiyordu, ondan öyle dedim diyor. İkincisi işte o. Şey Allah'ım olandır dedi. yani. Yani, yani benim burada dayandığım rivayet de kısa bu kadar. Yani önceden İbn Abbas radiyalarına katletebe var diye fetva verirdi ama bir adam geldiğinde böyle dedi diyor. Allah yani yani alem. Bugünkü ehli kitap yani bugünkü Hristiyanlara Amerika herifelik kitap sayabiliyor muyuz? Öyle. Olur. Farkı ne? Yani ehli kitap dini üzere yaşıyor mu? Kendi dini üzere. He, şimdi genel olarak e, şöyle düşün. Onlar kendi dinlerinin münafıkları olabilirler. Tıpkı Müslümanların münafıkları olduğu gibi. Yani şimdi mesela mutezileyi nasıl Müslüman sayarsın? Hadis inkarcısı veya ama şekren yani resmi olarak bunlar Müslüman <gülüyor> etminde. Aleyküm selam. Ete. Yoksa Avrupa'da bazı e, telefon telefon Anketi yapan arkadaşlarımız oldu. Onlar söylemişti bana mesela. Bir sürü insan işte hangi dine mensusun? Hristiyanım diyor. Allah'a anlıyor musun? Hayır diyor. Yani bu bu öyle bir sürü cevaplar almışlar yani. Kendi dinlerini bilmiyorlar. Beni talip Hristiyanlar mesela bir ihtilaf sebebi olmuş sahibi arasında. Ali radiyallahu anh diyor ki bu beni talip diyor. Talip oğullarının Hristiyanları diyor. Hristiyan'ın sadece içki içme meselesine tutunmuşlardır, Başka bir şeyleri yoktur, başka bir alakaları yoktur. Bunlara kitapsız kafir muamelesi uygulanmalıdır, diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh ise Hristiyan muamelesi, yani Hristiyandır, Hristiyan muamelesi uygulanır, diyor. Sabi arasında da ıhtılaf olmuş bir mesele bu. Yani Nas'ların zahiri bunu gerektirir. Normalde Allah Azze ve Celle'nin kestiklerini ve kadınlarını helal kıldığı Yahudi ve Hristiyanlar, Hristiyanlık dinine bağlılar mı? Değiller. Yani Hristiyanlık dininde İsa Allah'ın oldur diye bir şey yok. Ama böyle demelerine rağmen Allah Azze ve Celle bu izni veriyor. Veya Uzeyr Allah'ın oldur diye bir itikat Yahudilik dininde yok. Ama onlar dinlerine bu uydurmayı yapmışlar, bu küfrü şey yapmışlar. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onların kestiklerini ve kadınlarını helal kılmıştır mümmete. Efendim? Ha, diyet. bunu bilmiyorum yani bu rivatte tasrih edilmiyor bu zaten şey de değil ee, yani mümin olduğu bilinmiyor yani çok ekstrem bir durum fakat Halib bin Velid radiyallahu anh'ın benim cezimeye gittiğinde onlar sabahna sabahna dediklerinde Halib bin Velid onlar yanlış anlayıp öldürüyor yani biz sabahna Sapıttık diyorlar. Yani halb bin Melid'in anladığı manada sapıttık demek sabahına. Fakat onların kastettiği şey, biz eski dinimizi terk ettik. Başka bir dine döndük. Yani İslam'a Müslüman olduk demek istiyorlar. halb bin Melid Radyoğan e, yanlış anladığı için onları kılıçtan geçiriyor. i̇bn Ömer Radyoğan da bu savaşta onun askerlerinden birisi. Ona karşı çıkıyor, bunu Allah Resulü'ne söyleyeceğim diyor. Geliyor şikayet diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Resulü açıyor, Ya Rabbi ben Halb'in yaptığı şeyden beriyim diyor ve onlara diyet ödüyor. Beni cezmeye diyet ödüyor. Subhaneke Allah'a ve eşhadenle ilahe illan tevaffik elâ ve estağfirullah ve